Okul yarası, okullar açıldı, gözümüz yaşlı. Bizi karartan, ülke çapında ferah feza derslikler, teneffüste tadı çıkarılacak yeşil bahçeler, üzerlerine düşüp de çocukları öldürmeyen lavabolar, tuvalet kağıtlı sabunlu tuvaletler, yasak kitap tanımayan zengin kütüphaneler, spor alanları, müzik odaları, Gösteriler için elverişli sahneler, modern laboratuvarlar ve benzer maddi şartlardan uzaklık değil. Hazin olan, öğretiliyormuş gibi yapılırken eğitilemeyenler ordusunun tutsaklar misali sınıflara tıkılışı. Cumhurbaşkanımız, imam hatipli öğrenci sayısını 60 binden 1 milyon 200 bine çıkarmakla övünebilir tabii. Ama öğretimin niteliği Cumhuriyet'in 82. yılında hala yüz karası. Bu yılda Sorunlu çocuklara eğilinmeyecek. Çalışkanlar öğretmenin başarısını gösterirken tembeller daha az zeki olanlar, özel ilgi bekleyenlere zaman ayrılmayacak. Fenne yatkınlık, sosyal kafalılık ve sanatsal pırıltı farkı ayırt edilmeyecek. Zenginlik ve yoksulluğun klasik tanımı değerler odaklı bir formülasyonla dengelenmeyecek. Öğrenciler bilginin sadece küfecisi olarak görülür okullarda. Daracık açılara sıkıştırıldıkları donmuş kalıplar, siyasete payan da olacak tezlerin ezberletildiği de malumunuz. Yeni harmanlar taze sentezlere izin verilmediği de. Okullar herkesi tornadan geçirip bir örnek hale sokma merkezleridir. Dalga söndürülür, yaprak koparılır, farklı doku ve renkler soldurulur buralarda itinayla. Öğrenciler köle, öğretmenler onların efendisi gibi görünür. Aslında iki cenah da kodlarını siyasi rejimin belirlediği cehennemin tutuklularıdır. Böyle bir düzenin müfredatı, hayatın tüm sınırları tarumar eden karmaşık gerçekliğiyle nasıl baş eder? Anne ve babanıza olan saygınızdan en küçük taviz vermeyin, onlara öf bile dedirtmeyin şeklindeki saray mesajı nasıl uzlaştırılır anaların yuhalatılmasıyla? Evlatlarının ölümünü sorgulayanların cezalandırılması neyle açıklanır öğrenciye? Her an baskına uğranma korkusuyla derslere nasıl odaklanılabilir? Millilik, yerlilik ölçüsü kaşık mıdır, fincan mı mesela, kupa ya da kova mıdır? Saflığın soyla alakası bulunmadığını, kültürlerin ayrıştırılamayacağını, hayatın durgun bir göl değil, gürül gürül akan bir nehir olduğu anlatılabilir mi? din dersleri, Allah'ı çirkin eylemlerine kalkan edenleri teşhis bilinci kazandırabilir, şeytanın taşlanmakla ölmeyeceğini, onu ancak deriuni bir odaya hapsedip kapıyı arkadan kilitleyebileceğinizi gösterebilir mi? Cumhurbaşkanımız öğrencilere diyor ki, siz bu sanal alemi aşarak doğal dünyanızda yaşamanın mücadelesini veren bir nesil olmalısınız. İyi de nerede o doğal dünya? Yeni yönetmeliğe göre sosyal medyada hakaret ve sarkıntılık gibi davranışlarla öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında bilişim gereçleriyle ilgilenmeye, disiplin cezasından okuldan atılmaya kadar bir dizi ceza öngörülüyor. Çocukları bu yolla terbiye edebileceklerini sanıyorlar. Sırf bu işi yapmak için maaş alan kadrolu parti elemanları faaliyette olduğu sürece bu nasıl mümkün olacak acaba? Sandıktan hangi partinin çıkacağını merak edenler arasında bu mevzuları dert edinen ve çözüm üretenler varsa geleceğimizden umut edebiliriz. Öğretmenlerimizin yüzde kaçı branş bilgilerini dünyadaki son gelişmelerle genişletebiliyor? Ne kadarı duruşuyla ilham veriyor bilmeli, nadide mücevherler gibi korumalıyız onları. Bilgiyi taşıma edebini vermek zor, bilginin sahihliğini sorgulatmak daha da zor. Hayatın günlük temposu insana temkin kazandırmaktan öyle uzak ki. Felaketler üst üste geliyor. Birini hazmedemeden diğerine geçtiğimizden acı eşiğimiz yükseliyor. Giderek açılarımız aralıyor ve duyarsızlaşıyoruz. Çocukları okulların zararlı etkilerinden korumak ailelere düşüyor. Heyhat ki aileler de vaktiyle aynı tezgahtan geçti. Aynı yaraları aldı. Aynı yerlerden törpülen, Her an sürülme, hapsedilme, öldürülme, işini kaybetme, hakarete uğrama, hedef gösterilme, malına, mülküne el konulma durumlarından hangisine düçar olacağını bilemeyen ebeveyn, okul yarası alan çocuğunu tedavi edemez. da seçenek yok. Ya kendi aidiyet çemberinin değerlerine sıkıca sarılıp iyice kemikleşecek? Madem bizi düşman bellediniz... Öyleyse siz de bizim düşmanımızsınız tuzağına düşerek evladınızı da sürükleyeceksiniz. Ya her şeye rağmen evinizi sığınak yapıp sahici bir okula dönüştürecek, en azından farkındalığınızı koruyacak, tencerenizde sevgi kaynatacaksınız.